ان الحمد ve نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤذ بالله ve شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وشر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. bugün 19 mayıs 2011 cumartesi Selefin, Fehmi bağlamında iman, küfür, şirk, nifak ve tekfir meseleli derslerimizin dördüncü dersi. Şimdi bundan önceki üç derste kardeşler biz iman meselelerini özlü olarak ele almıştık. Ve en son dersimizde bu ders için demiştik ki... inşallah demiştik önümüzdeki hafta artık iman meselelerini başa alacağız... Ve tavsilli bir şekilde ilerleyerek gideceğiz demiştik. Şimdi e, bugünkü dersimizde şöyle giriş yapacağız. Hatırlarsanız ilk dersimizde biz demiştik ki İslam'da demiştik ortaya çıkan ilk bidat bizim dersimizle alakalı olan bidattır. Yani iman meseleleriyle alakalı olan bidattır diye belirtmiştik bunu. Ve bunu çok özlü bir şekilde geçmiştik. Bu derste inşallah biz bunun tabir sahihse tarihi sürecine ele alacağız kardeşler. Ve bu bidatların tarihi süreçle birlikte nasıl ortaya çıktığını değerlendireceğiz. Ve böylece sizin inşallah zihninizde bu bidatların nasıl ortaya çıktığı tasavvur edilecek. Şimdi bu meselede şöyle tabir sahihse şöyle bir başlık atabiliriz. Yani bu meselede iman meselelerinde Genel olarak bidat meselelerinde özel olarak da iman meselesinde ihtilafların ortaya çıkış sebepleri nelerdir kardeşler? Eğer hastalık çözülürse ona göre reçete yazılır. Eğer hastalık tespit edilmezse o hastalığa karşı nasıl bir ilaç yazılacağı bilinemez. Dolayısıyla da biz bu meselelerin çıkış noktasını bileceğiz ki ve bu çıkış noktasında en önemli etkenleri bileceğiz ki kardeşler Böylece hastalığı teşhis etmiş olalım. Şimdi şöyle bir giriş yapalım inşallah. Kardeşler biz sahabe dönemine baktığımızda görüyoruz ki sahabeler Kur'an'ı okuyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den de kardeşler sünneti işitiyorlardı. Ve bununla birlikte biliyorlardı ki kardeşler amel imandandır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydukları lafızlarla, din, dinle alakalı ve Kur'an-ı Kerim'deki okuduğu ayetlerle şunu net bir şekilde sahabeler anlıyorlardı ki amel imandandır. İman artar ve eksilir. Kendileri sahabeler bizzat kendileri kendi nefislerinde, kendi kalplerinde bunu net bir şekilde hissediyorlardı. Yani imanın arttığını kendileri de net bir şekilde nefislerinde biliyorlardı. İşte bundan dolayı ki kardeşler biz sahabeleri görüyoruz. Bazen sahabeler Allah'ın anıldığı halkalara, iman halkalarına oturarak imanlarının artmalarını talep ederlerdi birbirlerinden. Biz biliyoruz ki ileriki derslerde gelecek inşallah sahabeler herhangi bir sahabe, başka bir sahabe kardeşinden imanının artması için talepte bulunuyordu gelin imanımızı arttıralım diyorlardı. Çünkü onlar da biliyorlardı ki ilim halkaları, ilim meclisleri Allah subhanehu ve teala'nın anıldığı yerler imanı arttıran en büyük etkenlerden bir tanesi. Bunun bilincinde olan sahabeler bununla amel ediyorlardı kardeşler. Birbirlerine tavsiyelerde bulunuyorlardı ve birbirlerine destek olmaya çalışıyorlardı imanların artması için. Gelin bir saat imanımızı arttıralım diyorlardı sahabeler. İşte bu da onların arasında bu meselenin İcma olan bir mesele olduğunu gösteriyor kardeşler. Ve baktığımızda sahabeler mesela heva oyun, boş şeyleri içeren meclislerden uzak duruyorlardı. Çünkü çok iyi biliyorlardı ki bu tür meclisler kişinin imanının zayıflamasında en büyük etkenlerden bir tanesidir. Bu yüzden kardeşler imanı eksiltecek halkalardan sakındırırlardı biz sahabelere baktığımızda. Ve bu hususta kendilerine Mukhalefet eden burası çok önemli. Bu hususta kendilerine mukalefet eden bilinmemekteydi. Yani sahabeler birbirlerinin imanlarını arttırmak için birbirlerinden talepte bulunduklarında hiçbir sahabe buna muhalefet etmemişti. Bizim imanımız artmaz ki, imanda artma ve eksilme olmaz ki şeklinde herhangi bir itiraz da söz konusu değildi. Durum böyle olunca biz biliyoruz ki bu mesele sahabe içerisinde icma görmüş, icmaen kabul görmüş meseleler arasındaydı. İtiraza yer olmayan meseleler arasında olduğunu Biz buradan biliyoruz ki ileride bunlarla alakalı ileriki derslerde bunlarla alakalı Nasları özellikle ele alacağız Yani kısayası sahabeler döneminde Bu mesele icma, icma olmuş bir mesele Hiçbir ihtilafın bulunmadığı gün gibi açık olan meselelerdendi kardeşler Peki kardeşler ne oldu da Kendilerinden sonra gelen bazı kimseler Bu meseleler etrafında Şüpheler yani iman meseleleri etrafında şüpheler ortaya atmaya başladılar. Mesela ne veya neler oldu da meselelerin bu kadar açık ve net olmasına rağmen amel imandan değildir. İman artmaz eksilmez diyenler ortaya çıktı. Bu bidat olan görüşlerin ortaya çıkmasının ve yayılmasının arkasında yatan şeyler nelerdi? doğal olarak insanın zihnine bu geliyor. Yani biz bugün sahabelerin bu konuda icma ettiğini bildikten sonra tabir sahibise direkt men zihne şu geliyor. Peki meseleler bu kadar açık olmasına rağmen, sahabeler de bu meselede icma etmesine rağmen ne oldu da ne oldu da insanlar sahabelerden sonra bu türlü meseleler etrafında şüpheler ortaya atmaya başladılar. Sapmaya başladılar, yoldan çıkmaya başladılar. Müminlerin yolundan ayrıldılar. Kardeşler dediğim gibi biz sahabeler dönemine baktığımızda dinin asıllarını oluşturan meselelerde dinin asıllarını oluşturan meselelerde ki bunlar akide meselelerinin has konularıdır. İşte bu dinin asıllarını oluşturan meselelerinde kardeşler aralarında şu cümleyi kullanabiliriz. Aralarında hiçbir ihtilaf yoktu. Zerre kadar dahi zerre kadar dahi aralarında ihtilaf yoktu şayet bir insan gelir de derse ki siz dediniz ki sahabelerin usul meselelerinde aralarında zerre kadar ihtilaf yoktu da neden sahabeler Allah Subhanahu ve Taala'nın Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onu yani Allah Subhanahu ve teala'yı Miraç'ta görüp görmediğinde ihtilaf ettiler neden ölünün duyup duymaması meselesinde ihtilaf ettiler? Ve vesaire bazı meselelerde neden ihtilaf ettiler? Bu ihtilaf değil mi? Deriz ki biz bunlara şayet siz bizim kullandığımız cümleyi iyi düşünmüş olsaydınız böyle bir itiraz sunmazdınız bize. Çünkü biz diyoruz ki dinin asıl olan meselelerinde sahabeler ihtilaf etmemiştir. Eğer ehli sünnet bir kimse... Dinin aslı tabirini kullanıyorsa ondan şunu kastediyordur. Yani muhalefet ettiğinde seni dalalete sürükleyecek meselede ihtilaf etmemiştir sahabeler. Yani muhalefet ettiğinde seni dalalete sürükleyecek meselede ehli sünnet ihtilaf etmemiştir. O yüzden kardeşler biz dinin aslı meseleleri İsmini verdiğimiz bu olgular çok önemli değil. Birileri buna dinin aslı ismini vermiş ve birileri başka bir isim vermiş. Çok önemli değil ama anlam olarak içerisine yüklediğimiz anlam önemli. Biz dinin asıllarından şunu kastediyoruz. Yani muhalefet ettiğinde seni da dalalete sürükleyecek akidevi konulardan biz bahsediyoruz. İşte bu türlü meselelerde sahabeler kardeşler ihtilaf etmemişlerdir. Burası çok ince usulü bir nokta. Çünkü biz ehl sünnet sünnetin arasında fıkıhta ihtilaf vardır kendi aralarında. Ama akide de ihtilaf yoktur dediğimizde karşı tarafın getireceği şüpheye karşı verilen cevap zayıf kalır. Eğer biz söylediğimiz cümlenin içerisini doğru doldurmazsak. Onu da biz ehl sünnet olarak şu şekilde dolduruyoruz. Yani farklı düşündüğünde seni dalalete sürükleyecek herhangi bir mevzuda Ehli Sünnet vel Cemaat kardeşler ihtilaf etmemişlerdir. O yüzden bugün ölü işitir mi, işitmez mi meselesinde iki görüşten herhangi bir tanesine sahip olan ehli, gün, ehli sünnetin bizzat görüşlerinden bir tanesine sahip olmuştur. Ne biri diğerini ne de diğeri birünü bidat ehli olmakla itham edebilir. İkisi de ehli sünnet alimlerinden vârid olmuştur ve hiç kimse diğerini sen Aslıyı meselelerde bize muhalefet ettin ve söylediğin lehli le sünnetin dışına çıktın veya bidat bir söz veya bidat bir görüşe sahip oldun diye itham etmemişlerdir kardeşler ve edemezdi. Şimdi durum böyle olunca kardeşler. Tekrar dönüyoruz diyoruz ki neden bu ihtilaflar vuku bulmuştur meseleler bu kadar açık olmasına rağmen bu ihtilaflar kardeşler, sadece dikkat edin, sadece sahabelerin son dönemlerinde baş göstermeye başladı. Bakın bu türlü ihtilaflar, yani akide meseleleriyle alakalı ihtilaflar ki bunun başı iman meselesidir dedik biz. Sahabelerin kardeşler son dönemlerinde ortaya çıkmaya baş göstermeye başladı. Ve tarih kardeşler her ilerlediğinde, her zaman geçtiğinde, İhtilaf ve bidatlar daha da çoğalmaya başladı. Bu yüzden kardeşler biz Osman radıyallahu anh'ın dönemine baktığımızda, onun halifelik dönemine baktığımızda çok açık ve net bir bidat ortaya çıkmış değildi. Daha sonra kardeşler Osman radıyallahu anh öldürülünce ne oldu ayrılıklar baş göstermeye başladı. Ve birbirine kardeşler buraya dikkat edin, ihtilaflar baş göstermeye başladı ve o dönemde birbirine mukabil olan iki bidat ortaya çıktı. Osman radıyallahu anh öldürülmesiyle başlayan süreçte, sürecin başında birbirine mukabil iki bidat ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi Ali radıyallahu anh'u tekfir eden hariciler, Diğeri ise, ikincisi ise onun imametini, masum olduğunu veya peygamber olduğunu veya da ilah olduğunu iddia eden rafiziler. Yani şianın kollarının en aşırı olanlarında. Daha sonra kardeşler, sahabelerin dönemlerinde ne oldu? İbnü Zübeyr ve Abdülmelik'in emirlikleri döneminde kardeşler, mürciye ve kaderiye bidatları ortaya çıktı. Yani ameli imandan çıkaran mürciye, imanın artmasını eksilmesini inkar eden mürciye, günahın imana zarar vermeyeceğini söyleyen mürciye ortaya çıktı ve kaderi inkar eden kaderiye bidatları ortaya çıktı kardeşler. Ve tabi'in dönemine yani sahabeleri görenlerin dönemine baktığımızda orada da kardeşler muaddila olan yani Allah subhanehu ve teala'nın isim ve sıfatlarını inkar eden cehmiye ve Allah'ı mahlukata benzeten müşebihe çıktı. İşte kardeşler özlü olarak bidatların yani fitnelerin çıkış, çıkış süreci bu şekilde gelişmeye başladı. Daha sonra peş peşe ne oldu? Peş peşe. Bu bidatlar kardeşler yayılmaya başladı. Ve böylece fırkalar iyice ne yaptı? İyice çoğalmaya başladı. Ta ki ne oldu? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin seteftariku hadihil ümmetu alâ thelasin ve seb'ine fırquaten kulluha finnâri vahide Bu ümmet 73 fırkaya ayrılacaktır. Bir dışında hepsi ateşte Olacaktır sözü gerçekleşmiş oldu kardeşler. Tabi kardeşler şüphe yok ki bu fitnelerin arkasında İslam düşmanları olan bu dinin yayılmasını istemeyen insanlar vardı. Bunda hiçbir şüphe yok. Yani bu fitnenin ateşini körüklemek için Yahudi olan Abdullah İbn-i daha sonra işte Cahdevni Dirhem ve Cehbi İbni Safvan gibi dalalet ehlinin başlarından olan kimseler kardeşler bu fitne ateşini var güçleriyle körüklemek için çaba gösterdiler. İşte bu genel olarak kardeşler genel olarak bidatların ortaya çıkmasına sebeplerden birisi oldu. Ancak özellikle bizim meselemizle yani iman meseleleriyle alakalı bidate gelince kardeşler bunun yayılmasına sebep olan en büyük sebeplerden bir tanesi kardeşler büyük günahlar nedeniyle insanları tekfir eden ve kafir olduklarını söyleyen ve e ebedi olarak cehennemde kalacaklarını iddia eden haricilerdir kardeşler. İşte bu bidat kardeşler, buraya dikkat edin bakın. İşte bu bidat, yani bu bidatın ortaya çıkması, yani haricilik bidatının ortaya çıkması peşinden başka bir bidatı sürüklemiş oldu kardeşler. Peşinden başka bir bidatın ortaya çıkmasına sebep oldu. Yani ne oldu? Sahabeler döneminde bir grup insanlar, sahabelerin son dönemlerinde bir grup insanlar çıktı. Bunlar dediler ki büyük günah işleyenler kafirdir. Ebedi olarak cehennemde kalacaklardır dedi. Mesela içki içen bir insan kafirdir. Zina eden bir insan kafirdir dediler. Bunlar harici taifesiydi. Ve bunlar sahabelerin son dönemlerinde çıktılar. Ve bu bidatın çıkışı, bakın bu çok önemli kardeşler. Bu bidatın çıkışı peşinden başka bir bidatın çıkmasına sebep oldu. Yani tabir sahilse peşinden başka bir bidatı sürükledi. Şöyle ki kardeşler hariciler kendi bidatlarını ilan ederlerken ne yaptılar? Bu bidatlarına kardeşler delil olarak tehdit içeren nasları hep ele aldılar. Tehdit içeren nasları ne yaptılar? Ele aldılar hariciler. Yani tehdit içeren naslarla ihticac ettiler, delil getirdiler. Ve bu tehdit naslarının mukabilinde olan müjdeleyici nasları ihmal ettiler kardeşler. Yani biz Kur'an ve sünnete baktığımızda gerek sahih hadislerden gerekse de Allah Subhanahu ve teala'nın kitabındaki ayetlerden tehdit içeren naslar olduğunu görüyoruz. Yani bazı şeylerin yapacağı, yap, yapılmasıyla cehenneme girileceğini, bazı şeylerin yapılmasıyla küfre girileceğini, bazı şeylerin yapılmasıyla büyük te... Tehditle karşı karşıya kalınacağına dair naslar olduğunu görüyoruz. İşte hariciler hep bu tehdit içeren nasları kendi dünyalarında gündemlerinde tuttular. Hep bunlarla iştigar ettiler. Hep bunları ön planda tuttular. Ve böylece müjdeleyici, affedici, rahmet içeren, sevap içeren nasları hep ihmal ettiler. Tehdit içeren naslara nispetle hep geride bıraktılar müjdeleyici nasları. Böylece tehdit içeren naslar kendi hayatlarının olmazsa olmazı olarak en ön planda yer aldı. İşte böylece kardeşler bunların yani bu haricilerin mukabilinde ne oldu? Tam tersi olarak bakın bu haricilerin tam tersi olarak müjdeleyici nasları gündemde tutan, müjdeleyici naslarla meşgul olan ve tehdit naslarını ihmal eden mürciye fırkası çıktı. Bunlar da hemen hemen herkesi İslam'a soktular. Dediler ki mesela, amel imandan değildir dediler. İman artmaz, eksilmez dediler. Amelin imana artması ve eksilmesi hususunda bir tesiri yoktur dediler. Dediler ki bakın kardeşler, bu cümleye çok dikkat edin. Dediler ki, nasıl ki küfürle birlikte itaat fayda vermiyorsa, küfürle birlikte itaat fayda verir mi kardeşler? Küfürle birlikte yani mesela namaz bir itaattır. Kafirin namazı kafire fayda verir mi? Vermez. İşte dediler ki bunlar nasıl ki küfürle birlikte itaat fayda vermiyorsa imanla birlikte de günah zarar vermez. Dediler. Yani tam haricilerin mukabilinde tabir sahihse kap katı sert olan haricilerin mukabilinde tabir sayısı yumuşacık bir mürciye çıktı. Sonra ne oldu kardeşler? Süreç nasıl gelişti? Sonra bakın Mu'tezil'e geldi. Ve kendilerince kendi zanlarınca bu iki taife arasında yani haricilikle mürciyelik arasında bir yol edindiler. Dediler ki hakkı biz bulduk. Bu hariciler çok aşırı. Bu mürciyeler de çok yumuşak. Ve kendilerince hakkı buldular. Yani orta yolu buldular. Dediler ki kardeşler mesela büyük günah işleyen Kimse imandan çıkar. Hariciler gibi dediler bakın. İmandan çıkar. E ancak küfre girmez dediler. Bakın. Hariciler neydi? Büyük günah işleyeni imandan çıkarıyorlardı. Onun tam mukabilinde olan mürciye neydi? Büyük günah işleyen imana hiçbir zarar vermez diyorlardı. Sonra mutezile taifesi geldi kendilerince orta yolu buldular, hakkı buldular. Ne harici gibi diyoruz dediler. Ne de mürceye gibi diyoruz dediler. Peki ne diyorsunuz dendiğinde dediler ki büyük günah işleyenler imandan çıkar. Mürciye gibi demiyoruz, hariciler gibi diyoruz dediler. İmandan çıkar. E kafir olur değil mi? Hayır, kafir de olmaz ama dediler. Peki ne olur? Dediler ki bel yekûnû menziletin beynel menzileteyn. Dediler ki iki yol arasında yani iman yolu ile küfür yolu arasında bir yolda olurlar dediler. Yani içki içen veya zina eden bir insana hariciler kafir dedi, mürciyeler de imanı kamil dedi. Mu'tezile de geldi ki dedi ki hayır bu büyük günah işliyor nasıl mümin olabilir? Bu adam imandan çıkmıştır. Ama küfre de girmemiştir. E peki ne olmuştur? İki yol arasında bir yoldadır bu adam. Yani ne? M e mümin değildir. Ancak ne? Kafirde değildir. Nedir? İki yol arasında, iki menzile arasında bir menzilededir bunlar. Yani iman yolu ile küfür yolu arasında bir yoldadır. Böylece ne olmuş oldu kardeşler? Harici ve mürciyeler dışında üçüncü bir bidat ortaya çıkmış oldu. Yani bunlar mutezile geldi. Harici ve mürciyeler dışında üçüncü bir bidatı ortaya çıkarmış oldular. Ancak dikkat edin kardeşler bakın. Büyük günah işleyenleri hariciler ne yaptı dedik? Kafir gördüler. Mutezile ne yaptık? Ne yaptılar? Onlar da imandan çıkardılar. Ama hariciler, o haricilerden farkı neydi? Hariciler dedi ki bu adam imandan çıktı küfre girdi. Muteziler ne dedi? Bu adam imandan çıktı ama küfre girmedi. O zaman dünyadaki isimde ihtilaf ettiler. Büyük günah işleyeni, bakın haricilerle muteziler, mutezileler, büyük günah işleyen kimsenin dünyada ne isim verileceği hususunda ihtilaf ettiler. Hariciler dediler ki biz bunlara kafir deriz. Mu'tezile de dediler, dedi ki biz onları imandan çıkarız ama kafir demeyiz. İki yol arasında bir yolda tutarız. İsimde ihtilaf ettiler. Peki ahiretteki hükmünde ihtilaf ettiler mi kardeşler? Hayır. İttifak ettiler. Hariciler de Mu'tezile de ittifak ettiler. Nasıl ittifak ettiler? Dediler ki büyük günah işleyen ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Yani hariciler dedi ki büyük günah işleyen öldükten sonra tövbe etmeden ölürse ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Mu'tezile de dedi ki evet büyük günah işleyenler tövbe etmeden ölürlerse ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Yani ahiretteki hükmü hakkında ittifak ettiler. Ortak bir görüşe sahip oldular ama dünyadaki isimlendirme hususunda ihtilaf ettiler. Bakın bunlar bu dalalet fırkalarının arasındaki ince detaylardır kardeşler. Yani kısacası kardeşler. Bu üç fırkayı yani harici mürciye ve e, mutezileyi toparlayacak olursak ne oldu kardeşler? Mürciyeler bakın bu bütün anlattıklarımın özü bu cümle. Mürciyeler büyük günah işleyenleri kamil iman sahibi. Veya şöyle söyleyeyim. Mürciyeler büyük günah işleyenleri kamil iman sahibi konumunda hariciler ise Kamil küfür konumunda, mu'tezileler ise ne küfür ne de iman konumunda gördüler. Bakın bu cümleyi sizin için bir daha tekrarlıyorum. Mürciyeler büyük günah işleyenleri kamil iman sahibi konumunda, hariciler kamil küfür konumunda, yani tam bir kafir konumunda, mu'tezile ise ne küfür ne de iman konumunda gördüler. Ehl-i sünnet ne dedi kardeşler? Dediler ki büyük günah işleyen için. Mu'minun bi imanihi fasikun bi kebîratihi. Bu insan büyük günah işlemesi sebebiyle kafirdir, büyük günah işlemesi sebebiyle fasıktır. ama kendisinde bulunan iman sebebiyle mü'mindir. Yani bu fasık bir mü'mindir dediler. Yani günahkar bir mü'mindir dediler görüyor musunuz ortaya yolu kardeşler. Müminun bi imanihi fasikun bi kebiratihi. Büyük e, imanı sebebiyle mümindir, dinden çıkmamıştır yani. Ama işlediği büyük günahlar sebebiyle müminlerin arasında fasık konumuna düşmüştür. Yani imanı zayıf bir kimsedir demişlerdir. İşte kardeşler Bizim meselemizle alakalı yani iman meseleleriyle alakalı ortaya çıkan üç bidat bu şekildedir kardeşler. Bu şekilde şekillenmiştir. Yani bizim ilk derste de dediğimiz gibi ümmette ilk ortaya çıkartılan bidat kardeşler dinin usullerinden olan iman ile alakalı bidattır. İşte bu iman meselesindeki bu iman meseleleri sebebiyle kardeşler. Kitap ve sünnet hakkında ihtilafa düşülmüş. Ayrılıklar, parçalanmalar başlamıştır kardeşler. Hatta öyle ki sırf bu iman meseleleri yüzünden insanlar birbirlerini tekfir etmişler. İslam'ın ilk yıllarından bahsediyorum. Yani sahabe'ler döneminin sonlarından bahsediyorum. İnsanlar bir ve gelen devam eden süreçten bahsediyorum. İnsanlar birbirlerini tekfir etmişler, birbirlerini öldürmüşlerdir kardeşler. Ve böylece büyük şer ve bela hasıl olmuştur. Ve bu tarihte meşhur bir şekilde yerini almıştır kardeşler. Şeyhül İslam'ın da dediği gibi. Bu fırkaların kardeşler, yani eli i e muhalefet eden fırkaların, müminlerin yolundan ayrılmalarının en büyük sebeplerinden bir tanesi de kardeşler, Allah'ın kitabının anlamı hakkında cahil olmaları, ve resulünün hediyinden yani yolundan sapmaları olmuştur. Ve kardeşler Allah'ın dini hakkında aşırıya gitmeleri ve sınırlarını aşmaları bunların dalalete sürüklenmelerinde büyük tesir olmuştur. Bakın İmam Ahmed'in de dediği gibi İmam Ahmed diyor ki kardeşler. Haric İmam Ahmed haricilerin durumu hakkında diyor ki Resulullah'tan gelen on vecihten haber sabit olmuştur hariciler hakkında. On ve cihten haber sabit olmuştur hariciler hakkında. Haricilerin zemi hakkında, batıllığı hakkında. Mesela Bukhari ve Müslim'de Ali radıyallahu anh'tan gelen hadiste olduğu gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Seyahrucu kavmun fi ahiriz zaman ahdathul asnan sufahaul ehlem Ahir zamanda diyor. Yaşları küçük, akılları zayıf yani kıt bir kavim bir üzümle çıkacaktır. Yekudûne min hayri kavlil beriyyeh. Mahlukatın sözlerinin en hayırlılarından, en güzellerinden söz sarf edeceklerdir. Ancak La yucavizu imanuhum hanacirahum. Ancak imanları boğazlarından öteye geçmeyecektir. Yemruqune mined dini kemâ yemruqus sehmu minel ramiyyeh. Bunlar Okun yaydan fırlayıp çıktığı gibi dinden çıkacaklardır. Fe aynema laqitumuhum faqtuluhum. Onları yakaladığınız yerde öldürün diyor Aleyhissalatu vesselam. Sonra devamen diyor ki kardeşler hadisin devamında. F'ein inne fi qatlihim ecran 'indallahi limen qatalahum yawmal kıyame. Bunları öldürmede öldüren kişi için kıyamet gününde Allah katında bir ecir vardır diyor. Yine biz kardeşler Bukhar ve Müslim'deki diğer rivayete baktığımızda diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir mal taksimatında bulunuyor. Bununla birlikte bir adam çıkıyor ve bu taksimata itiraz ediyor, karşı geliyor. Onun peşinden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, o adamın peşinden İnnehu yehrucu min dı'di ihade, Min dı'di Kavmun Şu kişinin soyundan öyle bir nesil çıkacak ki Öyle bir nesil türeyecek ki diyor: Tahkiru nesallatukum mea salatikim. Siz namazlarınızı onların namazları yanında küçümsersiniz, hafif görürsünüz, basit görürsünüz. Ve kiraatukum mea Ve Kur'an okumalarınızı da onların okumaları yanında küçümsersiniz. Sonra devam ediyoruz. Siyah mekunması, siyah mihim işte. Siz oruçlarınızı da onların oruçları yanında hafif görürsünüz vesaire. Sonra diyor ki, yemrukun emine dini kemeye murukus ramiyye. Onlar diyor, okun yaydan fırlayıp çıktığı gibi dinden çıkarlar. Le'in edrak duhum. Bakın bu ne bir sasirlemenin kendi sözü Bu sefer kendine çeviriyor diyor ki, le'in edrak duhum laktulen nehum Eğer ben diyor onlara ulaşırsam o zamana ulaşırsam, ulaşsaydım onları diyor At kavminin öldürülüşü gibi öldürürdüm. Hatta başka rivayetlerde Semit kavminin öldürülüşü gibi öldürürdüm diyor. İşte dediğimiz gibi kardeşler Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem bu haberi bakın Ali radıyallahu anh'ın Nebi Sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği bu haber bize verdiği bu haber Ali radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde ortaya çıktı gerçekleşti kardeşler. Sübhanallah bakın bu da aleyhissalatü vesselamın nübüvvetinin delillerindendir. Aleyhissalatü vesselam dedi ya bu adamın peşinden bir kavim bir zürriyet çıkacak. Bir nesil türeyecek. Ve işte bu Nebisa Selim'in bu haberi kardeşler Ali radıyallahu anh'ın hilafeti döneminde gerçekleşti. Ümmeti günahlarla tekfir ettiler ve kıble ehlinin kanlarını helal saydılar bu insanlar. Ve Ali radıyallahu ile beraberindekiler onlarla savaştı ve onları öldürdüler. Resulullah'ın bu sözünü yaptılar. Onlara ulaştığınızda onları öldürün sözünü yerine getirdiler. Ve parantez açıyorum diyorum ki kardeşler. Dikkat iki nokta. Böylece onların öldürülmelerinin gerektiği hususu, yani bu haricilerin öldürülmelerinin gerektiği hususu nas ve icma ile gerçekleşmiş oldu. Yani Resulullah'ın bizzat sözü ve sahabelerin icması ile gerçekleşmiş oldu. Yani sünnet ve icma ile nas dediğimiz zaman biz Kur'an ve sünnet anlarız. Nas ve icma ile gerçekleşmiş oldu. Nas Resulullah'ın az önce söylediğim sözleri icma Sahabeler topluca birleştiler, icma ettiler, karar verdiler ve saldırdılar, onları öldürdüler kardeşler. Böylece haricilerin öldürülmeleri nas ve icma ile gerçekleşmiş oldu kardeşler. Şöyle ki sahabeler onların öldürülmelerini gerektiğinde icma ettiler ve onlara karşı savaşta bulundular ve onları öldürdüler kardeşler. Dediğimiz gibi bunlar kardeşler büyük günah işlemeleri sebebiyle insanları tekfir ettiler. Kanlarını helal saydılar. Öyle ki kardeşler Ali radıyallahu anhı, Ali radıyallahu anhı da bunlar öldürdü. Haricilerden olan bir kimse öldü. Ali radıyallahu anhı katili olan İbnül Mulcim. İbnül Mulcim'e baktığımızda İbnül Mulcim, İbn Mulcim onlardandı. Haricilerdendi kardeşler. Hatta İbn-i Teymiye Rahim da dediği gibi ibadette gayret gösteren, diyanette gayret gösteren bir kimseydi Ali radıyallahu anh'ın katili. İşte haricilerin bidatları kardeşler bu şekilde ortaya çıkmış oldu. İşte ne oldu az önce dediğimiz gibi bunların peşinden ne oldu? İrca yani mürcielik bidatı tam haricilerin zıttı olarak çıktı. Cehm İbn-i Safvan iyice bidatı ortaya çıkardı bu. E, e, mürciyelerin imamı iyice bu bidatı ortaya çıkardı iman sadece bilmekten ibarettir dedi sonra mutezile falan da çıktı peşlerinden Sonradan ne oldu fırkalar kollara ayrıldı çeşitlendi ve böylece İslamda fırkalaşma başına alıp gitti ve insanlar bölük bölçük paramparça oldular İslam'da. hatta kardeşler öyle oldu ki bakın Nereye geliyorum? Hatta bu bölünme parçalanma öyle hale geldi ki ilim ve diyanetleriyle bilinen alimlikleriyle, ilimleriyle, diyanetleriyle bilinen mütekaddim Ebu Hanife ve Şeyh'i Hamad, İb, e, Hamad ibn Ebi Süleyman gibi kufe alimlerinden de ameli imanın müsemmasından çıkarma gibi bazı bidat sözler zuhur etti kardeşler. Mürciyetül Fukaha dediğimiz yani mürci fakihler diye ün kazandı bunlar. Çıktı Hammad bin Ebi Süleyman ehli sünnet alimlerinden. Talebesi Ebu Hanife. Kufe bölgelerinde ehli sünnet alimlerinden ve Kufe bölgesinde yaşayanlar. Bazı hususlarda etkilenme oldu. Ve bunlardan da ne oldu? Ameli imandan çıkarma gibi bidat sözler saldır oldu. Ancak tabii kardeşler Şeyhül İslam'ın da dediği gibi bunlardan sadır olanlar yani bu mürciyetül fukaha dediğimiz mürcii fakihler ki bunlar ehli sünnettir ama bu sözde bunlardan bidat sözler sadır olmuştur. Ancak dediğim gibi İbn Teymiyye rahimeullah da dediği İbn Teymiyye'nin de dediği gibi bunlardan sadır olanlar yani bu alimlerimizden bizim alimlerimizden bunlar da söyledik yani çok az bir gruptur. Bunlardan sadır olan bu sözler o cehmiyeninki gibi yani bu mürciyelerin aşırıları gibi ehli sünnet dairesinden çıkarmaya sebep olacak bir derecede değildir kardeşler. O yüzden Ebu Hanife, Hammadi bin Ebu Süleyman gibi bunların sözlerinden sadır olan bazı bidat lafızlar bu cehmiyelerinki gibi, mürciyelerin aşırıları gibi ehli sünnet dairesinden çıkarmaya sebep olacak bir derecede değildir. Buna, bunu özellikle kayıtlamamız gerekir. Çünkü bunlar cehmiyeler gibi kardeşler yani Ebu Hanife, Hamad bin Ebu Süleiman bizim alimlerimiz, bunlardan bu hata sadır olunca, bunlar cehmiyeler gibi günah işte günahın zararı yoktur dememişlerdir. Bilakis günah işleyenlerin azaba çarpmaları için günah işleminin azaba çarpmak için bir sebep olduğunu söylemişlerdir. Bakın bunlar önemli. De hatta demişlerdir ki vacipleri terk edenleri Azaba uğramakla tehdit etmişlerdir. Ve vacipleri terk edenlerle terk etmeyenlerin aynı olmadığını söylemişlerdir. Ama mürceylerinin aşırıları bunlar aynıdır demişlerdir. Hatta öyle ki kardeşler bakın burası da önemli bir noktadır. Hanifilerden sünnet ve eser ilmiyle meşhur olan, uğraşan bazı kimseler gelmiştir. Hanifilerden. Ebu Hanife ile diğer ehl sünnetin cumhurunun arasındaki ihtilaf hakiki bir ihtilaf değil sadece sözlü bir ihtilaf sözlü bir farklılıktan ibarettir diyenler olmuştur. Yani bu meselede ehli Sünnet'e sünneti en yakınlarıdır. Hatta dediğim gibi bazıları mesela İbni Ebil İz gibi tahavi şerhinde demiştir ki Ebu Hanife ile aslında diğer ehl sünnet alimlerinin cumhurunun arasındaki ihtilaf hakiki gerçek bir ihtilaf değildir. Sadece sözlü olmaktan ibarettir demiştir. Her ne kadar biz burada bu söze katılmasak da ama genel olarak şunu söylüyoruz. Yani her ne kadar bu İbn Ebil İzin dediği gibi yani tam bir lafzi ihtilaf değildir bu. Hakiki ihtilaf da vardır içerisinde hakikaten. Ama en azından biz şunu biliyoruz ki Ebu Hanife vesairenin Mürcietül fukahaların yani bidatı kesinlikle Cehmiyelerinki kadar değil bilakis onlardan çok daha uzaktır kardeşler. Bunların bidatı Cehmiyelerden çok daha uzak, Ehli sünneti e ise çok daha yakındır. Buna da burada özel, önel, e, önemli kayıt düşüyorum burada kardeşler. İşte bütün bu bidatlar kitap, sünnet ve icma ile kardeşler saydığımız dersin başından beri. Bütün bu bidatlar kitap, sünnet ve icma'ya göre batıldır. Her ne kadar kardeşler bunlar bidatlarını savunma adına kendilerince kitap ve sünnetten delil getirmeye çalışmışlarsa da biz zaruri olarak şunu biliyoruz ki kitap ve sünnet bunların bidatlarına delalet etmemektedir. Bilakis bidatlarının delalet olduğunu belirtmektedir kitap ve sünnet. İşte bütün bu anlattıklarım bu meseledeki ortaya çıkan ihtilafların özüydü. Yani her kim makalat eserlerine bakarsa bunları görür. Yani fırkalar hakkında yazılan eserlere bakarsa... Mesela İbni Hazım'ın El Fisal adlı eseri gibi veya Ebu Hasan el Eşharî'nin Makalatul İslamiyyin adlı eseri gibi veya diğer işte e, e, El Firak eserleri gibi eserlere bakarsa bütün bu ihtilafları görür. Özellikle bu kitapları İbni Teymiyyen'in kitapları ışığı altında okuduğunuzda meseleyi çok daha geniş bir şekilde kardeşler, tarihi süreci çok daha bir geniş bir şekilde tasavvur edersiniz. Bu dersle alakalı son olarak şunları belirteyim. Genel olarak, kardeşler, kişiyle alakalı olarak bidatların ortaya çıkmasının üç sebebi vardır. Bir, ya kişi kendisinin alim olduğuna inanır, ilim ehlinden olduğunu inanır, kendisini alim zanneder, halbuki cahildir ve fetva verir ve hem kendi sapar, hem de ne yapar? Saptırır. Hem de başkasını saptırır. Yani sahip olduğu ilmi, selefin fehmiyle değerlendirmez ve sahip olduğu ilimde kendini büyük görür, alim zanneder, fetva verir, sapar ve saptırır. İki, ya da bu kimse hevasına tabidir. Bu yüzden bidat ehlinin saflarında katılmayı da, saflarında kalmayı da Kendisi için çok önemli görür. Çünkü heva ehlidir. O yüzden biz e, bidat ehline ehlül ehva, heva ehli deriz. Yani ehli sünnet bidat ehline ehlül e, ehva, heva ehli adını takmıştır. Çünkü nasların önüne kardeşler hevalarını geçirmişlerdir. Üçüncü sebep de kardeşler ya da bunlar her ne kadar bozuk ve batıl olsa bile Örf ve adetlerinden uzak durmamışlar. Atalarının yollarından ayrılmamışlardır. Yani taassupla hayatlarını sürdürmüşler ve böylece ölüp gitmişlerdir. Ki bu üçü aslında, bu üç sebep aslında birbiriyle iç içedir. Özellikle bu üç husussa İmam Şatibi el i̇yat adlı eserinde yer vermiştir kardeşler. Bakarsınız oraya görürsünüz. O yüzden sonuç yine... Nasları ehli sünnetin ışığında anlamamaya dayanır. Bu size anlattıklarım kardeşler özlü olarak bu meselelerin tarihsel süreciydi. Bidatların çıkış süreci sayısı bu şekildeydi. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren ehli sünnette en meşhur iman hakkında en meşhur görüşleri ele alacağız. Ehl-i Sünnet'in görüşünü ele alacağız. İman nedir? Tarifi nedir? Diğer fırkalara göre tarifi nedir? İnşallah e, geniş detaylarıyla meseleleri ele alıp öyle ilerleyeceğiz. Vallahi âlemesine sallallahu aleyhi Muhammed'in